Kırık zamanlarda bu hafta Turgut Özakman'ı anlatacağız size. Turgut Özakman 1930 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'nü bitirdi. Devlet tiyatrolarında dramaturkluk, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük, TRT'de merkez program daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, Rütük'te üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Turgut Özakman, uzun seneler öğretim görevlisi olarak çalıştığı Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde dramatik yazarlık dersleri verdi. Aşk keyifli bir işemedir, metabolizma hastalığıdır, afyondur, köleliktir, yanılsamadır, doğanın aldatmacasıdır. Aşk havuzunda kazlar yüzer, yaşasın seks. Kendinden başkasını sevmeyen, bedenini kutsayan, kafası yerine bilmem nesiyle düşünen birinin aşkı anlamasını övmesini beklemenin bir kurbağadan arya söylemesini istemek kadar gülünç olduğunu bilirim. Sevene yılan bile dokunmaz. Bu büyük ve önemli sözü daha duymamış olabilirsin. Çünkü az önce uydurdum. Ama bir gün kalbi olan herkesin bu sözü benimseyeceğine inanıyorum. Olayları özel bir yöntemle not ettim. Aklını çalıştırırsan kolayca çözebilirsin. Her şey şu basit çocukça, sefil işaretlerin içindeydi ve çözemiyorduk. Hani kolaydı baba? Bir gün aşk ihtilaldir demiştiniz. Bu sözün anlamını şimdi anlıyorum. Aşk gelince gerçekten yeni bir dünya kuruluyormuş. İçimde varlığından haberli bile olmadığım yeni duygular keşfediyorum. Eskiden göl balığıydım, şimdi akıntıya karşı yüzen bir sazanım. Bin yıllık özlemle sarılmak istiyorum, rüyalarını bile kucaklamak için. Aşk aşk içtim her yudum su bu aşk rüzgarımlık sesin. gönlün her damlasında <Gülüyor> Turgut Özakman 2013 yılında hayata gözlerini yumdu. Edebi kişiliğine bakacak olursak devlet tiyatrolarında oyunu sergilenen en genç tiyatro yazarı ünvanına sahiptir Turgut Özakman. İlk oyun denemesi Masum Katiller 1946'da Halk Evi'nde, Pembe Evin Kederi ise 1951'de devlet tiyatrolarında oynatılmıştır. Ebe kadın, oğlun oldu deyince çektim tabancamı, grav grav grav, tavanı kalbura çevirdim. Oğlan yürüdü, kurban kestim. Baba dedi, kırk yoksulu giydirdim. Sünnetinde sevinçten öyle içmişim ki, az kaldı karım diye kaynanamın koynuna giriyordum. Ee muhterem, keyiften kabıma sığamıyorum. Aksarayı haraca kestiğim zamanlar, şamarımı yiyen Allah canımı alsın feleğini şaşırıyor. Bir gün Fehim Paşa'nın velkirarcı Nuri Bey geldi. Paşa seni görmek istiyor dedi. Bilirsin bir kabadayı sivrildi mi paşa çekip yanına alır ki bir başka paşaya gitmesin. Böylece Fehim Paşa'nın adamı oldum muhterem. Fırtına gibi esmeye başladım ki maazallah. Bir gün Fehim Paşa beni çağırtmış çıktım huzuruna. Rasim dedi. Tanaşın madara edeceksin. Canımı sıkmaya başladı. Tanaş Galata'nın haracını yiyen bir Rum kabadayısı. Baba Yiğit kabadayıydı daha Öyle Cavala Coz Külhan Beylerden Değildi. Haber yolladım Yoluma çıkmasın ezerim diye Başladık birbirimizi kollama Bir akşam Marika'nın evinde Karşılaşmaz mıyız? Herkes bir yana sindi. Saz sustu Koltuğumun altından saldırmayı Çekip ayağımın ucuna attım O da saldırmasını çıkarıp Benim üstüme fırlatmaz mı? Bilmedim fiyatını Ömrümce Ekmeğin, şekerim, tuzun muzun Girmediğim bakkal kasattan içeri Ayağıma gelmeni istedimse Kondu önüme, ne yedimse Esmaplarım ütülü, mincanın kolalı Pozinyerin boyalı Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan Hayatın yorgunum ben, rahat yorgunum ben. Bktem dünyaya sordum ne Hayatın yorgunum ben, rahat yorgunum ben. Barut kan bitirirken dünyayı. Yok kelimesini hiç duymadı odalarımızın duvarları.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 Bıktım dünyayı sırtında taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Sonrası yetmezak yıllar. Peder rahmetli oluncaya kadar. E, mal mülk edince intikal. Anladım. En zor mesleğin adıymış...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 Turgut Özakman, geleneksel Türk tiyatrosuyla Batı tiyatrosunu kaynaştırmayı başaran sanatçı, dramatik tiyatronun güzel örneklerini vermiştir. Turgut Özakman eserlerinde birey-çevre ilişkilerini, kuşaklar arasındaki çatışmayı, toplumun suçlu insanları kenara itişini işlemiştir. Turgut Özakman'ın Cumhuriyet tarihinin en çok satan kitapları arasında yer alan ve Kurtuluş Savaşı'nı romansı bir üslupla anlattığı Şu Çılgın Türkler adlı belgesel romanı 2005'te yayımlanmıştır. Kısa bir sessizlikten sonra... Kadınlar ağır ağır ayağa kalkmaya başladılar ve hiç konuşmadan ilerlediler. Masanın önünde sıraya girdiler. Masanın üstü parayla dolmaya başladı. Yanında para olmayanlar yüzüklerini bileziklerini bırakıyordu. Gözleri görmeyen beyaz başörtülü yaşlı bir kadın çevresinden yardım istedi. ''Bana ne olur Halide Hanım'ı bulun.'' Halide Edip bu yakaran sesi duymuştu. Yaklaştı. ''Benim buradayım.'' dedi. Kadın eliyle okşayarak Halide Edip'in yüzünü içine sindirdi. ''Çamaşırcılık yaparak geçiniyorum kızım. Bunu zor günüm için saklamıştım. Ama sözlerinden anladım ki ordumuz benden daha zordaymış.'' Göğsüne bastırdığı sol elini açtı, uzattı, yüzü gururla aydınlandı. ''Al bunu.'' Derisi çatlamış avucunda bir lira vardı. Halide Edip gözlerinden yaş fışkırarak kadına sarıldı. ''Ah anam'' dedi içi titreyerek. ''Bir kere daha iman ettim. Kurtulacağız.'' içinde o kadar birleşti ki. Kaynayan suda buz nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kayboldu. Kaynayan suda buz nasıl eritirseniz birbirimizde öyle kaybolduk Thank you. Şeffaf temiz Damlalardır Gözlerimiz Şeffaf temiz Damlalardır Şeffaf temiz Damlalardır Gözlerimiz Bir umman içinde O kadar birleşti ki Kaynayan suda buzum Nasıl eritirseniz birbirimizde böyle kaybolduk Koyun suda buzun nasıl eritirseniz birbirimiz Ve Turgut Özakman'ın eserleri. Tiyatro dalında Pembe Evin Kaderi, Güneşte On Kişi, Duvarların Ötesi, Kanaviçe, Paramparça, Ah Şu Gençler, Sarı Pınar 1914, Berberde, Darılmaca Yok, Kardeş Payı, Töre, Deli Oğlan, Bir Şehnaz Oyun, Ben Mimar Sinan, Akmasal, Karamasal, Üç Destan, Ulusal Kolej Disiplin Kurulu. Romanları. Korkma insancık korkma romantika şu çılgın türkler Atatürk yeniden Samsun'da Diriliş Çanakkale Cumhuriyet Türk mucizesi ve senaryo kitapları Keloğlan Aramızda Tuzsuz Deli Bekir Keloğlanla Can Kız Mevlana Yatık Emine Son Akın Kurtuluş Rıza Beyler Cumhuriyet ve Dersimiz Atatürk'tür Çok erkeğin şaşkınlıktan dili tutuldu. Bugüne kadar böyle bir durumla hiç karşılaşılmamış. Kadınların bir erkek toplantısına katıldıkları hiç görünmemişti. Hayata her gün bir yeniliğin eklendiği o büyük değişim dönemi yaşanıyordu. 23-31 Mart gericilik ayaklanmasının arkasındaki eylemci kara anlayış sindirilmişse de yok edilememişti. 31 Mart artıkları gizli gizli bir araya geldiler. Milli patlayış hepsini ürkütmüştü. Kadınların uyanışı da rahatsız ediyordu. Bu gidişi durdurmak şarttı. Hazır, Edirne'nin elden çıkması gibi harekete geçmek için iyi bir bahane de vardı. Sonunda korkunç bir karara vardılar. Bu gidişin sorumlusu olan ihtiyaççı liderleri öldürmek. Geniş, ayrıntılı bir hazırlık yapıldı. Amaç, ihtiyaççıları siyasi hayattan silmek, kendi anlayışları doğrultusunda bir hükümet ve düzen kurulmasını sağlamaktı. Vakit yitirmek sizin eyleme geçildi. İlk olarak 12 Haziran 1913 günü Sadrazam Mahmut Şevket Paşa arabasıyla Beyazıt Meydanı'ndan geçerken çok ustaca bir düzenle durduruldu ve öldürüldü. İz bırakmadan kaçacaklardı. Plan bu dikkatle hazırlanmıştı ama suikastçilerden biri yakalandı ve konuştu. Suçluların çoğu ele geçti. Birkaçı yurt dışına kaçtı, geniş tutuklamalar yapıldı, dar ağaçları kuruldu. Hürriyet ve İtilaf Partisi sustu. Kimi yurt dışına gitti, kimi sürüldü, çoğu sindi. Politik hayat denetim altına alındı. Said Halim Paşa sadrazam oldu. Kültürlü, olgun, efendi bir insan. Mısır asıllı, dürüst bir Osmanlı, yumuşak bir devlet adamıydı. Bu büyük çalkantıdan sonra ihtiyaç duyulan sakinliği sağlayacağı umuluyordu. Barışın sürmesini güven altına almak için Ege'de ve Karadeniz'de Yunan ve Rus donanmalarına karşı dengeyi korumak gerekiyordu. Bu amaçla İngiltere'ye iki modern savaş gemisi ısmarlanmasına karar verildi. Gemilerin bedeli 7 milyon lira tutuyordu. Hazinede ilk taksidi ödeyebilecek kadar bile para yoktu. Donanma cemiyeti aracılığıyla halktan yardım istendi. Bu istek büyük heyecan uyandırdı. Yeni bir yenilgi, onursuzluğu ve acısı yaşamak istemeyen halk harekete geçti. Ortam zaten hazırdı. Heyecan köpürerek dalga dalga yayıldı. <gülüyor> unutunca dışımda kalıyorsun Oysa seni bir düşününce içime sığıyorsun zaman zaman zaman zaman unut hmm, zaman zaman zaman zaman Kapatınca yanımda oluyorsun Seni öpsem, seni okşasam Farkına varmıyorsun Zaman zaman, zaman zaman hmm, O zaman Gün akşam oluşumda tadıhime doluyorsun, yudum yudum damla damla düşüncem oluyor. Her nefeste derin derin içime doluyor musun?